Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Gökyüzüne yükselme zamanı geldi. Şenol Günbayrak fırdoluyor Ankara semalarında. Haftanın başında. bir Pazartesi sabahında hangi yolları çıkan, hangileri kapalı. Ondan dinliyoruz şimdi. Şenol Bey. Günaydın. Alo Şenol Bey günaydın diyoruz. Şenol Bey. Şenol Bey. Şenol Bey. Evgeceğim, eşşek gibi şenol bey, şenol bey diye anırmana gerek yok. Duyuyorsunuz dedi. Duyuyorsunuz o zaman bir günaydın diye bir şey şeyi. Efendi gibi konuşuyor, günaydın dedi. Eşşek gibi anarla nereye? de büsbütüm ne deyim şimdi. Ne abur? Bağlandığımız anlamda ki. Bırak ya sevgilinizde, sizler sevgilere sevgi ve sevgi başında sevgileri sunuyorum ve hep müsadenizde ufak bir reklama girmek istiyorum. Şey, ya, yani şimdi reklam olarak ya şenol de yapıyor siz ya son beş yıldan. Her falan diye. o yani o bizim işimiz mi benim? Bu da benim işimin bir parçası. Bu da benim işimin bir parçası. Lütfün müseler de biz de işimizi görelim burada. Çıkacak bir mısın kaçarların diyorum sevgilinle ilgilen. Sizlerin yaşadıklarınızdan öfüğüyorum. Sevgilerimizden sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Rica ediyoruz Sen karışma Ne be, o zaman kendi kendine konuştu. Zaten kendi kendime konuşma Bir ufak şarkımı söylüyorum Eşek gibi yaşıyoruz Dağ başında yavaş yavaş, Gelin bu aynı şeyi mi yapıyoruz Evet reklam yapıyoruz. Ben o reklamı zaten o gün duyduğumda Böyle bir tüylerim tükendiken oluşuyor Niye, Niye Şenol Gümbeyli paracıklar alıyor diye mi Hayır bir kere şarkı olduğu gibi araklamışsınız. mısınız Efendim yani o çalıntı şarkı. Çalıntı mı? Öldü. Niye <gülüyor> güldün? Yani şeyin şarkısının, Erol Evgen'in şarkısının ailesi. Erol Evgen'in şarkısında Fidey'de'nin akarası, Fidey'de de akaralı, Fidey'de ilginçtir. Beş yüz yedim, Fidey'de ama bir gelmedi fayda. O öyle değil de. Yani. Öyle değil de, böyle değil de. O da oradan çalmış, bindi buradan çaldım. Ne olacak? Ya aslında öyle bakacağız. İşte sonuçta bizde daha başka konaklardan set başlıyoruz. Şey abi sa satılmaz onlar ama şimdi anlattığınız şeylerde zaten böyle bir yere oturuyor. Zaten reklam şarkısı itici. Eşek gibi yaşıyoruz derler de. Şikimiz şu anda kariyere bakta nasıl? İğrenç ya. Evet yani iğrenç ama her şeyini güzel güzel anlatıyor. Şehrin gürültüsü... Alo dinliyor musun? Dinliyorum şu ee, Şehrin gürültüsünden ve doğanın güzelliğinden uzakta bir yaşam. Budur slogan budur yani. Evet tabii slogan da şey. Sloganı ben bildim. İşte onu ben anladım. Yani şehrin gürültüsünde hiçbir şey yok. Kuş içmiş, kirban geçmiş bir dağın tepesinde, dağ başı konaklarında... ...mühteşem bir hayat seni bekliyor sevgiler. Ne? Ne alıyorsun orada inşaat mı? İnşaat şu anda durmuş durumda. Ne oldu? Battım proje. Hayır, hayır. Onlar diyorlar ki, yok için. Aa, Kariyam'da değil Bizim oraya yademe alışıyoruz. Oraya zaten Türkiye'de ilk kar daha başka konakların bulunduğu mevkide. Şu yüzden şu anda daha başka konakların inşaatı tamam etti ipten. Ya o zaman sıkıntıla gidiyor şeyler. Ya sıkıntı, yarında başlamıştı temel atmasırasında da kurtyarda. Kurt 7 derken de kurt 7 birkaç usta başını yedi orada da bir akşam oldu ama daha başı konaklara şehrin her ve doğanın güzelliklerinden o şekilde için orada de, dikiliyor adeta daha başı konaklarda sekiş katlı daireler. Anlamadım ben şeyde. Yani sekiz katlı binalarda. Hayır yani daireler sekiz katlı. Çünkü bir dört katı yerin altında bir dört katı da yerin üstünde olmak suretiyle. Şevkiler geliyorum. Senin oraya bekliyoruz şehrin ay oyundan. Uzak ya. Uzak tabii. Dört buçuk şehrin. Nasıl buçuk saat neresi var ya Ankara Yani burası aslında böyle bakınca ben hemen buraya 45 dakika giderim tepeye yol, olmadığı için arabayla gidemiyorsun eşeklerle gidiyorsun bir noktada şöyle. Eşek dediğiniz herkes kendi hayır tabii ki öyle bir şey yok sitenin kendi eşekleri katırları bu tip hayvanları var araba parkımız var tabii ki orada çok rahat bir şekilde araba parkında iniyorsun eşyalar alıyorsun eşekler orada site görebilirler güvenlikler onlara neyin güvenliği diyeceğiz başa tabii kurt geldiği için güvenlikler onlar sonra kurtların böyle şey ulumaları eşliğinde eşeklerle iki buçuk üç saatlik bir yolculuklasın tepeye çıkıyorsun çıkar bilirsin ondan sonra da şehit gürültüsü zaten şehit görünmüyor. Ne kadar güzel ya dağ başı kadar. Ya, zordan inşaatın yapıyanı projesi işte Şevkın Ağa'cığım ve projenin yüzünü ben öldüm. Biliyoruz. Ben öldüm ama sende hiç destek alamadım. Hayır yani kullanılıyor gibi bir durum var. Neresi kullan? Sana da verelim oradan bir daire. Gerek yok şey ama yani şimdi çocuklar falan filan kurt kapar bir şey oluyor. Ama ne kadar çok hoş bir espri olan mesela. Çocuğunun düşün eşek sırtında geçiyor hayatı. Ya evet bizim hayali o. Ee, şimdi işte şimdi, ben reklam şarkısını bir daha söyleyeyim. Çünkü ben bunu söyledikçe para aldım. Anlatabiliyor bir sevgi arkadaşım? Yoksa sohbette bir beş kuruş para alamıyorum. Eşek gibi yaşıyoruz da, dağlardan. İnliyorsun. İnliyor şu Sevgi'ye geçip Ben diye şarkı başladı mı? Beşe uğurladın diye şey yaptım. Yok şarkı başladı. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Radyo Tvr'si Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. 26 Kasım 2012 pazartesi sabah. Hoş geldiniz 5'ün şu stüdyolarına. Çok teşekkür ediyorum gibi ağız stüdyolarından size bir kez daha ses görürüz. Dünkü pazar günkü yayın akışından dolayı. Tabii ki böyle mikrofonlarımızın aa, ayarlarıyla oynamış olabiliyorlar. Olabilir ama önemli olan zaten mikrofon ayarı değil, konuşanın ayarı. Konuşanın kendine verdiği Hadi ayar, ya. topluma verdiği ayar. ayar. Değil mi? Değil mi? Günaydın bir kez daha. <gülüyor> evet. Özür dilerim öncelikle hasta olduğum için Allah da benim belamı versin. Ne diyeyim artık ne diyeyim. Ne diyeyim Egeciğim ne diyeyim yani. Bez Stüdyosu'na mı geçeyim. Karantinaya varamadım. Var, valla Bez Stüdyosu'na geçmeni ben hiç şey yapmam. hasır Oktay yokken Bez Stüdyosu'na. İstediğin gibi döşe. Valla istediğim gibi. Bir oh, genç yayına odası yayına. gibi yap oraya. Vallahi billahi ya. Çek kağıt koy. Şeyini getir. Akıllı televizyonunu getir. Yani. Orada yaşam alanım var. Her şeyim Her var. Her şey var valla yok yok. Radyomuzda yok yok sevgili dinleyiciler. Ee, günaydın bir kez daha. Hastacıklı bir hastacıklı, evet, hastacıklı bir abi. haftaya merhaba demenin hakkı gönlü yaşıyoruz. Bu hafta havalar ısınacak falan diye bekleyen varsa hiç boş yere beklemeyin. 0'ın altına düşmeye başlıyor. Ufak ufaktan, alıştır alıştır. Ben sabah camda buzları temizleyeyim mi dedim? Yok ya o kadar çok buz yok. Erir kendiliğinden dedim. Sonra yola çıktığımda birkaç defa böyle bazı arabaları gözücüyle gördüğümü fark ettim. Şey düşünerek geldim. Şimdi kaza alırsa hep bir şey olacak falan diyerek geldim. Neyse ki olmadı. Olmadı. Olmadı çünkü diğer e, sürücüler... Diğer sürücüler çok dikkatliydiler. Dikkatliydiler. Kendilerine teşekkür ediyorum bir kez daha. <gülüyor> bir kez daha teşekkür ediyoruz. Evet şimdi haftamıza başlayalım. Neler oldu neler bitti hafta sonu. Çok olaylar oldu Ege'cim. Olaylar oldu evet. Ya CR'ı kaybetmişiz bizim haberimiz yok. Yani üçüncü aer konusu hakikaten üzüldüğümüz şeylerden bir Vallahi tanesi. Billahi. Benim şahsi olarak Ceher'le hiçbir alıp veremediğim yok onu en baştan Biz söyleyeyim. Biz zaten konsept olarak yani mantığı şimdi ne Vallahi aslı değil bir ilişkimde olmadı benim. Ya daha mi? önce de söyledim burada da. Yaşım yetmiyor ama. Yaşım yani. yetmiyor. Sonra evet. tekrarına da şey oldu. Sen tekrarını yakalayıp büyük bir heyecanla yok bizi yok, anlatıyordun. Hiç... Ha, yani bir o, o, o heyecan ilk bölümde bitti canım. Ha, o kadar mıydı? Sen de böyle bir nostaljik bir şey olarak yani işte, çikim, heyecanla çikim takip edin. Çikin bir dizi oldu yani onun üstünden tonlar o öyle hatırlanması gereken. Çikin bir dizi miydi bilmiyorum ya. Hayır hayır sonra seyredilince ha, yani zamanında ben de mesela şeyi seyrettim bir bölüm TRT'de ee, Kara Şimşek'i <gülüyor> bir bölümü çok acayipti yani. Ya ben onu hala seyrediyordum. Onun, demek ki bazısında oluyor da bazısında olmuyor. Benim yani. seyrettiğim kardeşim Şimşek'te şöyle bir sahne vardı. Yani neler nelere hayran kalmışız zamanında bilmiyorum da böyle bir kasabaya gidiyor da kasabanın serserileri var. Hı. Araban güzelmiş falan diyor. Ondan sonra kapıyı açacak. Bu kit açtırmıyor kapıyı. Hı. Açılmıyor falan diyor adam. Michael gidiyor böyle dokunuyor. Açılıyor falan kapatıyor. <gülüyor> adam gibi ee, açılmıyor diyor. Böyle bir şey seyretmiş. Tamam. Yani. Sen gene hoşuna gitti anlattın. <gülüyor> Valla o bölüm <büyük> hangisiyse <gülüyor> bana söyle de indirip indirip izleyeyim ya. Evet, sonra gene hoş gelmiş bana bir <gülüyor> geldi de ama şeydi düşünüyorum. Şimdi mesela eski televizyon dizileri zamanında yapılan güzel filmleri hala seyrediyoruz. Örnek. Yani ne bileyim işte 70'lerde, 80'lerde 70 dünya 70'lerde, 80 80'lerde tonla film var. Tonla film birisi? var. Güzel güzel. Yani bugün de seyrediliyor da o zamanın dizileri bugün pek seyredilmesi yok. Diziler günlük tüketilmeye yönelik hazırlandığından ama dolayı. Ama bugünün dizileri biraz kaliteli galiba. Bunlar ileride de seyredilir gibi geliyor bana. Mesela bir Mesela bir Homeland. Homeland'de mesela bir Ben kızlar biraz büyüsün Lost'u oturacağım. Kızlar güzel bir dizi buldum. isterseniz seyrederim diyor. Ne kadar büyüsün canım? İkisinin arasındaki yaş farkı işte dizinin çirkin bittiğini anlayacak kadar büyüsün lan. Tabii birini Ama bunu var. bize niye seyrettirdin desinler ya tam. Orada şey taş oldu falan. He, taş oldu bu. <gülüyor> Ha böyle devirdiler yani. Ha devirince. Evet. E, neler neler diziler. Valla işte çeyeri kaybettik falan diyorduk. Senin içinde dizi şeyi varmış. Varmış valla. Ama zaten gündem de o. Muhteşem yüzyılda da. E, muhteşem yüzyılda da. Sonunda müdahale edildi. Müdahale edildi. Birleşmiş Milletler'den bugüne kadar bekledik bekledik. Bir şey çıkmadı. Evet. En sonunda kendi kendimize müdahale etmek zorunda kaldık. Birleşmiş Milletler. NATO'ya müracaat edilmiş miydi bu konuda tam bilmiyorum. Muhteşem Yüzyıla ilgili olarak. Bütün e, bu şeyleri... Ö örgüt deniyor? Ya Obama da şey dedi. Sonuçta bu bir dizidir. İstediklerini yazmaya hakları var. Bu senaryodur. Gerçekliydi dedi. Çünkü kendisi de biliyorsun hastası onu gizli gizli şeylerden... O da dizici. O da dizici. Biliyor bu işleri birazcık. Ee, Neyse ki müdahale edilmiş Müdahale oldu. edildi. Muhteşem yüzyılla ilgili olarak bizim öyle ecdadımız yok dendi. Ee, Gazze Suriye eleştirilerine televizyon dizisini uyararak serp... Şey... Ee, ne derdi ee, sert yanıt verdi bakın televizyon dizisine bir televizyon <gülüyor> dizisine bunu yapıyorsam size neler Deren yaparım neler dercesine evet. ee, ecdadımız az sırtında gider yere biz de gideriz ama bunlar e, muhteşem yüzyıl belgeselindeki gibi galiba orada hata işte şimdi belgesel diye söylüyorlar belgesel yani o dizi o senaryo kurgu falan yani Ondan... E, açıkça belirtilmiyor. belirtilmiyor. Nasıl reklamlar da kana falan... yanlış bilgi veriyorlar onu. Evet. Belirtiyor. Mesela dizinin başında bu dizide işte şey kullanılmıştır yerleştirme reklam kullanılmıştır. Yerleştirme falan reklam da diyor. beni o kadar rahatsız ediyor ki. Neydi dizi? o? Ürün yerleştirme. Sen. Ürün yerleştirme de beni rahatsız ediyor Ege. Nereye yerleştirdiler? Sanki o? nereye Bazen yerleştirme... mesela bir adamı rahatsız görüyorsun yani hiç bakıyorsun etrafta ürün yok. Ürünün... Nereye yerleştirdiler? Ne oldu ne bitti? Valla rahatsız oluyorum. Gizli gizli. Sanki birileri arkamdan kuyumu kazıyormuş gibi. Mesela reklam olduğu zaman hani acun mesela programında bir şey tanıtıyor ya. Ha, Hemen tamam. kenarda bir tanıtıcı reklam diye bir şey evet. çıkıyor. Orada da bütün dizi boyunca ekranda dana kadar şey yazsa bu bir belgesel değildir diye bir uyarı olması bu lazım. Bu kurmacadır. Kurmacadır. Kurmaca. İsimler, isimleri değiştireceklerdir. İsimleri değiştirecek. Madem falan kurmaca, falan. isimler, gerçek isimleri niye kullanıyorsunuz? Evet. Yani da sormak lazım. Berk falan. Ha yani. Veya tontos falan. Ha, yani. İbrahim Paşa var orada. Ne işi var İbrahim Paşa? İbrahim yerine başka bir şey koyabilirsin. Mesela on adı Canberk olabilir. Cezalarını çekecekler, çekecekler. Hayal gücünün cezasını ağır çekecekler. Yani bu konuyla ilgili olarak çünkü gerekli yerler hani bir an önce şey yapmasını da bekliyoruz falan gibi hani yasal olarak da yani bir an önce bizde bir sonuçlansın istiyoruz diye bir açıklama vardı bakalım. Ya yani bir taraftan da bizim grubun bir şey kıkırdı diyorum. <gülüyor> evet. Ee, yani bir taraftan da bir değil taraftan mi? Da, yani tabi ya bir anda bizim grubu verdi. Vallahi billahi. Ee, sonra bakalım. Koskoca bir ülkenin ismi değişiyor diye. Vallahi yani canım. sanki şeymiş gibi vallahi herkes senin ekmeğine yağ sürmek için elinden gelen çabayı ne yaptım ben ya bana ne faydası var valla İzlanda'nın adı değişiyor Reykjavik'te şimdi şey koymuşlar kumbara tipi bir şey havaalanına ha İzlanda benim hayali ülkem Trikenya'nın komşusu kuzey komşusu ya sen biliyorsun coğrafik olarak her yer komşu, her yere eşit mesafede eşit uzaklıkta olan bir ülke Trikenya senin onun yer... adı hegemonya değil miydi bir kere Aa, şey yönetim biçimi Trikenya'nın yönetim biçimi Türkiye'nin yeni yönetim biçimi egemonya. Egemonya para birimi sipali. Sipali. Tamam canım vallahi de bir sıkıntı yok. başında baralar arası pali'yi diye ben şey yapıyorum. Maliye Bakanımı Ar Direktif veriyorsun tabii. ondan sonra bir mevzu bitiyor. İzlandanın adını değiştiriyor. İzlanda bugüne kadar tabii ki. Ama İzlanda gerçekten de şey Ruslar gibi. İzlanda ülkesi de, demek. Iceland değil mi bunun? Içinde? Evet, doğrusu Iceland. Şey gibi Iceland. yani. Tatil köyü gibi bir ismi Hayır, var. Can. Ülkenin ismi öyle olur mu? Böyle bir geçmişten gelen bir ağırlığın olması lazım mesela. Norveç'in bir anlamı var mı? Yok. Orada herhalde daha doğrusu vardır da biz bilmiyoruz hani. Ama Iceland deyince yani anlıyoruz. Dürümland gibi ülke. Anladım, anladım. Mesela Öyle olmaz yani. gibi olsaydı o da güzel bir var. dizi olur. Güzel bir dizi de olabilirdi. <gülüyor> <gülüyor> bir de hoş da insanın da sıcaklık verendi. Şimdi bu isimleri değiştiriyorlar ama gene saçma sapan şeyler koymuşlar. Ya yok mu onların böyle bir, bir aristokrat on... şeyi falan filan. Aristokrat şeyi derken? Vardır orada prensi prensesi ya. Yok, onların soyadlarından adamların... bir şey olsun böyle bir hanedan falan bir şey yok mu? Volcano Land falan filan diye ha, koyacaklar. Ya. Hayır, o isimleri koymaya çalışıyorlar şimdi bayağı. Gene bir... Land koyacak. Land Hayır, tuttu mu diyorlar. Işte, land tuttu, Land iyi gider falan diyorlar da işte birilerinin de uyarması lazım. İsim değişikliği sırasında daha havalı. Biraz da fiyatları arttırsınlar bence. Bence %10 en azından. Uzamı yani bu temizinden. O isimlerin bir şekilde değişmesi lazım. İzlanda e Aklında sen bulunsun sen hemen şey koyma bir de ona sembolik olarak bir şey vereceklermiş Para vatandaşlık mı? Vatandaşlık değil arazi verecekler Toprak Toprağı olacaksın yani? İşte o bölgenin ismini koyabiliyor muyum? Sana verdikleri toprağa ayrı bağımsızlık ilan edip ondan ha. sonra Kayacan belki savaşla... Kayacan savaş değil ben zaten da başında yeri ne yapayım? daha başı dediğim Dünya dünyayı şey gibi düşünürsen bir kuzeye şey doğru olsa... tepelik gibi Orası gibi tam bir in... Ekvator düzlük İncek tarafı gibi bir şey mi oluyor? Ay vallahi her tarafım şakıcı. Hayırlısı olsun. Sen ne hastalığı oldun? Ne zaman? Cumartesi gecesi. Cumartesi gecesi şifayet. Siyelere, yani. kum, güvenerek kum telleri uğraşmadım. güvenerek dışarıda durmamın bedelini bugün pazartesi günü işte diyorlar ki kum telsiz bir de yaşamaya çalış. Yok, kum tele alıştığın zaman yapacak hiçbir şey yok. Şey var mı? Ne? Bu sizin gittiğiniz gross marketlerde pantolonun içine sokabileceğin mı? kum teller. Ya... Mesela şimdi dolaşırken olmaz da şurada oturuyoruz ya. He. Hepimiz prize yakınız. He. İçeriden... Kump telini, kendi kump telini tak. Ya şey demek istiyorsun sen, bu elektrikli battaniye yaptıkları kumaştan. <gülüyor> bir pantolon, pantolon yapsalar. yapsalar ya. Pantolon ve beli tutan bir şey. Valla aslında kimsenin akıl etmemesini, bir, ben bugüne kadar şaşırdım doğrusu. Sana çok kritik bir soru sormak istiyorum dinleyicilerimiz bence kendilerine dağılsınlar alsınlar bu ben arada akılayabilir miyim? ıkılayabilirsin tabii Aynen. en güzel tedavi şey. Sen tişörtlerin içine sokuyor musun? Tişörtlerimi asla içeri sokmam. Asla içeri içeri sokandan da hiç haz etmem yani. Ben, i̇çeri sokmak, kaza içeri sokmakla eşdeğer. Ben miyiz? birkaç defa tişörtümü içeri soktum bu yıl. Çok rahat etti. Çünkü, <gülüyor> o kadar içim bir taraftan ruhum biraz örselendi ama bu içinde be, ısındı değil mi? oldu. Tamam soğuk havada yap. kimse yokken ya Dışarıda çıkın da ya yapma. Üstle bir şey giyceğin zaman yapabilirsin. Yapabilirsin canım. O zaman. Tamam onu giy. Bayçok ababat anlaşalım da onu. O bir anlayışın değişmesidir Ege. Biliyor farkı musun bir kene, zatım mı? Hep sokasını gelir Oh imanlamaz diyorum yani. İşte ona karşı koyamazsın. Hayatta her zaman ımıl ımıl değildir. Serin günler de olacaktır. O yüzden yapma istiyorum. Ne yapacağım o? çok o sıcaklık hissini ben değişeceğim. Yani o gençlik, özgürlük ve asilik mi yoksa sıcacık bir bel mi ona ben şey yapamadım. Ulan sıcacık beli ne yapacaksın? Çok güzel tutuyor sıcacık oluyor. Tamam ne yapacaksın? Bak şu anda ya? mesela arkadan biraz açılmış onun huzursuzluğu var bende. Ha, o arka açılması herkese huzursuzluk verir. Ama o huzursuzlukla yaşamayı Ay, da öğreneceksin. Aşkın içime soktum elimle. Oh. Ol, oh ol, ol, oldum gene. Vallahi. Ben artık ona söyleyecek bir şey bulamıyorum ya. Ona diyecek bir şey yok. O bir dönemin bitti. Yeni bir dönem başladı sende. Valla o zaman beni bundan sonra öyle bilsinler. t içine sokan bir adam olarak bilsinler. Hiç de umurumda değil. Öyle gülsünler karın altında. Ben sıcacık al. Umarım geçerim Kendi dünyamda. Nabia ile devam ediyoruz sevgili sana severler. Bu adamın adı ne bir daha söyler misin? Nabia. Nabia. Modern Sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Birkaç insanlar günaydın demişler bir kez daha. 9:03 oldu saatimiz pazartesi sabahında yeni bir saatin başındayız ve gündemle karşınızdayız. Hoş geldiniz bir kez daha. Az süredir videolarını hmm, paylaşıyoruz. Hoş bulduk biraz daha iyiyiz. E, harikayız, mükemmeliz. Gerçekten beş stüdyosundaki 15 dakikalık istirahatim inanılmaz Çok geldi Çok güzel oldu. O yete okta boşuna koymadım. Gerçekten bir genç odası olarak e, Doğedeyi kullanacağım. Ben yine bu sabah bir telefon aldım adını yani numarası da gizlemiş adını bilmiyorum yani bilmeyen bir numaranda arandım. Güneşli bir Viyana sabahı, günaydın kahkahalar içtiğinde kapandı telefon. Bir türlü anlam veremiyorum. Oktay mı veremiyor. acaba? Bana da Çünkü mı olsak san... bildiğim Viyana'da tek donatığım Oktay. Valla şu anda Viyana'da olan tek... Hayır ne yapıyor bu kadar süre Viyana ben onu da anlamış değilim. Hakikaten Viyana Ne gün... yapılabilir yani Viyana'da? Neyse yapıyor bir Yapı şeyler orada. Her herhalde bir kaidesi... Kendine göre bir sistem mi kurdu? Ne Durmuş. yaptı orada? Neyse biz işimize gücümüze, gücümüze bakalım. Gücümüze, yani Avrupa deyince sadece Viyana yok. Tabii ki Bulgaristan var. Bulgaristan deyince de biliyorsun Bulgaristan'ın iki şeyi çok meşhurdur. Bir Somya'sı şimdi Somya deyince genç arkadaşlı bir şey alır. Bulgar Somyası iyidir yani. Zamanlar evet, evet yani. Bir kuşak şu anda anladı. Hatta bir kuşak Onlara dedi sohbet konusu çıktı. Aa, bizim bul, bul, bul, bul, bul, bul, bul, hala bizim nereden? Ya bul. Valla ben de onu şey diyorum yani bizim evde bir hava atma konusuydu. Bulgar Somyası. Yani babam öyle şey. Yapıyordu. Orada o somyalardan bahsederken onlar Bulgar Somyası diye yani ben de şimdi şey gibi oldum Bizde hiç Bulgar Somya'sı yok Ben Bulgar Somya'sının kalitesini senden öğrendim Aa. Görmedim de sen, sana güvenimle biliyorum Valla yıllarca mık Egeciğim, öyle Egecim Biz şana. demek ki ne fakirmişiz Şeyi bile bilmiyoruz Keşke Bulgar Somya'mız olsun diye Somya? hayal bile kurmamışız Bir dakika bir şey diyeceğim Somya şimdi söyleyince bana çok acayip bir şey geliyor e somyalılar şimdi şey oldu da yatakların kendi somyalı yataklar çıkınca daha doğrusu kendinden böyle yaylı maylı bir şeyler çıkınca ortadan kalktı da, eskiden şilte altı somyaydı. Yani ya, tamam tabii ki eskiden. Ama tabii bazısının e, Bulgar somyasıydı. E, bazısının ki maalesef yerli somya o zaman daha ülkemiz. Yer som diye geçen. E, yerli somyalar. Neyse Bulgaristan'da iki önemli şey var dedik. Biri Somya'sı bir de sanatçısı tabii ki Bulgar sanatçısı deyince akla gelen de tek isim var. Cigoli. Ee, yok. Kristo. E, Sevgili Kristo. Hiç ee, duymadınız. Kristo. Olur mu? Aa, Bulgar sanatçı Kristo diye geçer. Sevgili Kristo. E, bugüne kadar çölde ne bildik biz? Hep çölde çay değil mi? Hep bildiğimiz şey çölde çay değil. <gülüyor> Çöldeyince aklımıza çay geldi. Halbuki Doğru. çölde sanat da olabildiğinin bize en güzel ispatını... Tokat e, gibi Kristo verdi. Sevgili Kristo, 30 yıldır yer arıyorum ben demiş. Efendim demişler, 30 yıldır yer bakıyorum demiş ya. 30 yıldır arıyorum arıyorum bulamıyorum. En büyük ve en pahalı sanat eseri için, bugüne kadar dünya üzerindeki en büyük ve en pahalı sanat için, eseri için... E, yer, bakan, yer bakıyorduk. Yer bakan Kristo sonuçta düğmeye bastı. Üç... Çöl ucuz oluyor mu dedi. Ucuz oluyor demiş ya ucuz oluyor bakıyorum demiş bayağı ucuz yani o kadar aramasına gerek yoktu çöle gideceğini bizim burada bir 10 yıl önce gelse o ince tarafı çay yolu bomboştu, bomboştu oralara çok Ç rahat sanat eseri yapılabilirdi ve zamanında işte bizim e, belediye başkanımızla görüşmüş olsaydı bugün e, ne güzel sanat diyarı olacağım şey yerine belki proje yerine ne projesiydi biliyorsun Periş Hayvan Parkı projesi. Hayvan Parkı sanat projesi olacak. Neyse olsun olsun demişler. Abu bir de çölün ortasına dünyanın en büyük sanat eserini dikmeyi planlıyor. Ne yapacaksınız demişler. Ee, Çok ya, enteresan bir şey yapmayacağım demiş. Valla 340 milyon doları demiş gözden çıkardım. Beyefendi demişler tamam. <gülüyor> Kendi paranız olmadığından çıkarsınız rahat. Yani 400 binden fazla petrol varilini üst üste dizeceğim. Hepsini evet. boyayacağım demiş. Tamam da ne yapacaksın Piramit yapacağım lan demiş. Şimdi Christo biraz da alkolik. Tabii doğru. Yani iki gram içince hakikaten şey yapıyor. Adamın hayatı yani bütün sanatçılar sanat galerilerinde falan dolaşırken emlakçı emlakçı dolaştı. haberi arsa bakıyordu yani. Arsa bakıyordu ve işte bütün birikimini buna yönlendirdi. Ee, i̇şte Abu Dhabi'nin 160 kilometre dışında yer alacak. Güzel demiş piramide. Şehrin gürültüsünden uzakta. Dikeciyem demiş. dedi dikeciyem. Aslında ben, benim bu şey ya hep e, söylediğim şeylere denk geliyor. Neye denk geliyor? Yani günümüzde bazı şeyler ihmal ediliyor. Hep konuşuyorduk ya hiç hazine gömen yok. Herkes parasını bankaya şey yapıyor. Yastık altına gömüyor onunla ilgili İstiler, haberlerimiz de var. Dedelerimizden, atalarımızdan miras kalmış şeylerle, tarihi eserlerle idare ediyoruz. Ne Yarın hiç... öbür gün bizim çocuklarımız ne yapacak? Yani bir tane çöp üstüne çöp koymuyoruz. Bir şeyi bu... bile kaldırdı en güzel sanat eseriydi. Geleceğe kalacak bu. Yani kaldıracaklar. Kafesimiz var ya bizim Ankara'nın girişinde kafesi mi? Hayır şey ya ne derler e, o, ya? Mavi demirlerden oluşan bir e, Bu ne mi? Bu ne mi? İşte o alışveriş merkezinin karşısında Eskişehir yolunda Onu kaldırıyorlar mı? Kaldırıyorlar Nasıl mı? kaldırırlar ya? İşte sanata Abi verilen saygı Abi önce sanat diye. Ben onu var ya o... Ne güzel insanlar onu açıklamaya çalışacaklardı yüzyıl sonra. Şehrin ortasında böyle demirden bir şey kafes gibi bir şey yapmışlardı. Yani şey şimdi bu eski Roma'dan kalma bölgeler oluyor bunu açıklamaya çalışıyorlar. İşte bu bölgede de herhalde ticaret. Pazar yeri işte ticaret tipi bir şey yapıyorlardı. Burada toplanırdı esnaf falan. Abi orada nasıl açıklayacaklar? Reklam panolarına zemin olsun diye hazırlanmış. Dünyada bağlı, reklam panolarıydı onlar ya. Neğerlerimize işte sahip çıkmıyoruz Vallahi bak. Bu adamın o yüzden Kristoya helal olsun. Bak helal piramit ol. yapıyor. Bugün kim piramit yaptı? Kim? Affedersin ben... Şimdi tanıdığım benim piramit yapan şeyimdir yok. Bir usta vardı bizim eski piramit ustası. Benim Ramazan de... vardı. Ramazan vardı. Piramitçi Ramazan. Ya, o da işte... O da gitmiyor abi dedi. En son gitmiyor Ufak tadil işleri yapıyordu o da. Ya, vallahi işte yani böyle şeylere sahip çıkmak. Helal olsun Kristoya. Vallahi bravo. Harcadığı her kuruş. Artık kim veriyorsa 340 milyon doları da. Bu variller zaten bedava geliyordur niye e onu üstüste üste da o zaman atla deve ki Boş varil zaten dondum Acaba binlerce yıl sonra şey mi diyecekler Bu variller buraya kendi başına gelmiş olamazlar ha, uzaylılar Kesin uzaylıların işi Çünkü çok saçma en yakın varil yeri Ne kadar uzaklıkta Evet 160 kilometre uzakta yani bu variller Nasıl kendi kendine mi yuvarlandı? Bu dönemin imkanlarıyla mümkün mü? Ama şey derler işte variler yuvarlak olduğu için döndere döndere döndere döndere, döndere oraya getirmişler. Hiç Olsun canı sağ olsun. Kristo'nun eline koluna sağlık. Peki o zaman hemen önemli şeye geçelim. Buyurun. Bir çatal bıçak tarih oluyor artık çeyizlikler efendime söyleyeyim evimizde o tonlarca para verdiğimiz çatal bıçakları artık maalesef bir dönem kapanıyor, yepyeni bir dönem açılıyor. Ney onlar 12 kişilik. Ben onu da oturtamadım kafamda. Ben de o şeyden galiba tahmin ediyorum. Bunun tarihte şey var ya 12 havari falan. Hmm. Onunla alakası olabilir mi? Herhalde onunla. Ye son yemek falan kaç kişiydiler o son yemekte? 12 işte İsa'yı da katarsan 13. 13? Sence de saçma değil mi? O zaman 13 falan olmasın. Biz hayatımda 12 kişiyi bir araya toplalım. Yedeklesen 15 yap 20 o seni yap. O senin zavallılığın yani Ege'ciğim kusura bakma da eşini dostunu biraz daha şey yaparsan hoş tutarsan değil 12. 32 de olur 152 o de olur. Doğru. Yani. E, İngiltere'de yapılan araştırmaya göre e, artık e, giderek e, artık bu görgü kuralı mı olarak kabul ediliyor. Ne olarak kabul ediliyor bilmiyorum. E, Neye dönecekmişiz? Ele dönecekmişiz ya. Başladığımız yere dönecekmişiz yani. E, uzmanlar çatal bıçak kullanımının eskiden çok önemli özel Evet, e, sofrada peçetenin nereye konulacağı, nasıl davranılacağı, yemeği sıcağı o sıcak olduğunda ne yapıyoruz eskiden? Üflüyorduk. Üflüyorduk doğru. Şimdi ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? bekliyoruz. Bekliyoruz. Yemeğin soğumasını bekliyoruz. E, parmakların yalanmayacağı gibi kuralların artık hiçe sayıldığını dile getirdi. E, uzmanlar pizza, hamburger gibi fast food alışkanlığının elle yemeği insanları teşvik ettiğini. E... Ama ben bizim dükkanda görüyorum bazen böyle özellikle genç kızlar hamburger geliyor, koca hamburger, çatal bıçakla yiyorlar. O kadar kullanıyorum ki ne kadar nezih insanlar geliyor diye. Sonra kendime bakıyorum vahşi gibi yiyorum diye. Vahşi gibi derken? Çatal bıçakla hamburger yemek kadar şık bir şey var mı dünyada? Bakayım. Ben de onu şey yapamıyorum ya çatal bıçakla yendiği zaman güzel. sanki o hamburgere şey, şey yapılmış gibi hissediyorum haksızlık edilmiş gibi. O tepedeki ekmeği hop diye atıyorlar bu kadar ekmek yiyemem ben hanımefendiyim diye. Tabi burada hamburger humur diye yumulan han efendiler de kendilerini yok değil. Kötü ebe, hissetmesinler. De. O da besin bir... öyle yenmesi gerekiyor da. Niziği var. Patatesleri kesip kesip Ama yiyoruz. bizim hamburgerimiz bir adeta bir lezzet kumpuması. Lezzet kumpuması. O yüzden herhalde yani. doğrudan ağza atamam bu lezzeti biraz seyreltmem lazım diyorlar. İnsan kaldıramayabilir zaten. Yani e neyse bundan sonra millet hani ele, ele, ele gireceğiz. Elle girişeceğiz. İngiltere'de yapılan araştırma ama şey de demiyorlar. Bunlar hep ıslak mendilin getirdiği rahatlıklar. Atalarımız ıslak mendili bulmuş olsalar da Maalesef Hiç çatalı belki kullanacak Onları akıl kullanacak. De, onu da anlamıyorum ki Ortaya eskiden bir kap kanıyormuş Evet Ilık su kabı Barnaklarını bandıklılara şöyle bir Tamam o kalayıp şöyle yaptıkları ee, Sonrasında ıslak mendiliği de daha nezih yerlerde ben biliyorum sıcak havlu tipi bir şeyler geliyor Geliyordu doğru Doğru doğru Gerçi ben öyle bir yer hatırlıyor muyum? Hatırlamıyorum yani hatırlıyorum canım sıcak havlu Ama sonra o sıcak havluyu da şey çevirdiler Islak mendilleri ısıtıp ısıtıp getirmeye başladılar mikrodalgada üstelik de. Hmm. Yani o zaten atalarımızın artık kemiklerinin böyle şey toza döndüğü andı. Neyse canımız sağ olsun. Hem elimizi hem çatalımızı gerektiği yerde e, şey değil. Sadece el demiyoruz. Sadece çatal bıçak demiyoruz. İkisinin aynı potada erimiş hali hamburger yiyorsanız atıyorum hamburgeri belki şeyle yiyin. E, çatal bıçak değil ama patates kızartmalarının yanındakini neyle yiyin? Elle yiyin. Belki o zaman şey de olacak ha, ama şey zor ya. Ne? Makarna. Gerçi makarnayı sen şey yaptın mı hiç? Süzdükten sonra böyle alıp ağzına attın mı? Bakayım. Attım ne, ne evet. Ne kadar güzel. Bir kere atmışlar. Elle yemesi makarnayı. Ya, gördün mü? bunu Ama... da böyle parmağını dolasan aslında. Spagettiyi parmağını dolayıp böyle sosa bansan Kendinden soslu olmasa çok güzel olur yemek Çok da hoş olur. garson da rahat eder. Öyle servis açacakken bir tane ıslak mendil koyacak masaya. Bir değil belki birkaç tane çünkü. Tabii doğru yani. oradan çünkü onu silecek sonra başka bir şey yiyecek. Sonuçta o. bir sürü parmağımız var kullanacağımız. Ona göre bir planlama yapmak lazım. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Moder havalar devam ediyor. Radyo TÜ'nün yeni özel gösterimi, 95. özel gösterimi, Operasyon Argo Hanım'ı salı gecesi Cephasine Maksimum sinemalarında herkesten önce Radyo TÜ'nün şanslı dinleyicileriyle buluşuyor. Ve biz de bu özel gösterime davetiyeler veriyoruz sevgili dinleyiciler. Havalar soğudu, sıfırın altındaki sıcaklıkları artık ne deniyorsa da sıcaklık bilir. Nakıs derecelere geliyor. Nakıs derecelerde yaşayacağımız günler geliyor ve biz de e, erkenden Fahir gibi hastacıkla dolaşmıyorsunuz diye soğukla mücadele yöntemlerini... <gülüyor> <gülüyor> soğukla mücadele... Gözünün içine bakıyorum lafı devral diye. Sen de bir hoşuna gitti herhalde program dinliyorsun. <gülüyor> lafı devral diye de çok güzel. Ben orada zaten tamamladım. Orada biz şey gerekiyor. Ipustan sonra tamamlarsan ne olacak? Ben orada bir susayım da orada bir <gülüyor> rahatlık <biraz> yapayım diye. <gülüyor> Heyecanla dinliyorsun <bu> programı. <gülüyor> ee, telefonumuz 210-30-30. Soğukla mücadele yöntemleri konusunda ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz? Açık yüreklilikte bize anlatmanızı istiyoruz. Ben ya nasıl söyledim sabah? T-shirt'ümü evet, yani, içine sokuyor. T-shirt'ünü içine sokuyor olan vardır. Yaşım İ 40 olmadan yapmaya başladım bunu. İçine bir şey giyen vardır. Yani Heh. hepimiz içimize bir şeyler giyiyoruz da daha fazlasını giyen vardır, daha azını ayakkabısının içine bir şey koyan vardır. Vardır bir numaralar. Yani falan vardır, filan vardır. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ee, Emre Yılmaz. Emre Bey hoş geldiniz yayınıma. Hoş geldiniz Emre hoş bulduk, Bey. Tabii o yani David tabii... daha biraz şaşaldı olmasını gerekiyor. Yani biraz daha büyük, galiba. Biraz Aman daha... Emre Bey nerelerdesiniz? <gülüyor> Yahu vallahi billahi. <gülüyor> Eksik ya, olmayın iyi ki bizi aradınız yoksa ne yapardık halimiz nice olurdu? Kusura, kusura bakmayın merak heyecanlıyım bu ilk şey ilk canlı yayın katılma olayı oluyor. E, <gülüyor> o şekil mi oluyor Emre Bey? Kaç yaşındasınız? Evet. Otuz. Otuz. Otuz. İyi. İlk defa mı bizim programı yoksa i̇lk. tüm hayatınızda ilk defa bir televizyonla radyoya ilk tüm. defa? Tüm hayatımda ilk defa Belki bugüne kadar hep düşündüğünüzde ama boş dediniz ne oldu? Yoksa böyle e, konu şey mi oldu? Ah içime bir şeyler giyiyorum hemen ben gideyim bunu söyleyeyim yani bugüne kadar beklediğim kabahat diyerek mi hemen, atıldınız? <gülüyor> Yok öyle, öyle bir aniden oldu ya Aniden oldu bir aniden Ne Şimdi 30 yaşındaysanız biz evet. Neredeyse aynı kuşağız ee, Şeyi falan seyrettiniz siz zamanında Okan Bayülgen'i falan ya Arıyorlar aptal, aptal aptal ben bir arayayım bir espri yapayım Dediniz tuttunuz kendinizi Radyoları dinlediniz tuttunuz kendinizi Bugün demek ki bir cesaret mi geldi Konu mu şey oldu ne oldu <gülüyor> Yok öyle bir aniden oldu ya arkadaşlar birlikte dinliyorduk ee, arama... Bir çılgınlık edeyim dediniz Aynen. Emre yeter artık yani artık kır şu zincirlerini Dediniz ve aradınız mı Aynen öyle oldu ya. Yani dediğim gibi. Ya öyle değilse öyle değildi değil Emre Bey. <gülüyor> ben o kadar uzun cümle kurdum diye adam yazık o kadar da cümle kurdu. Şey yapalım öyle falan demenize gerek yok. Yani ciddi diyorum öyle oldu. Arkadaşla iş yerindeyiz zaten şu anda. Ne tip sizin. bir işiniz var Emre Bey? Memurum. Memursunuz. Evet. Milli Teknoloji Bakanlığı'nda yakınız yani. Aa ne kadar güzelmiş <gülüyor> ya. Aslında şimdi Emre Bey'in durumuyla benim durumum farksız. Ben de bugüne kadar hiçbir yayını arayıp bağlanmadım. Ya yani kendi programımıza falan hani radyomuza böyle şeyler telefon bağlantısı yaptım ama hiç e, yabancısı Başka... olduğum bir programı dinleyip de dur ben şuna bir bağlanayım esprim patlatayım demiş diyeyim yok. <gülüyor> yani zaten hani çok iddialı da değilim esprimi falan patlatacaksınız. Yok canım, yani. <gülüyor> Emre Bey <gülüyor> biz de beklentiyi yükseltmeyelim. stres <gülüyor> şey yapmayalım yani. Stres kumkuması olmasın bir 30 yıl daha böyle radyodan televizyonda <gülüyor> uzak kalmış. Peki biz alalım hemen üstünüzden bir atın da yerine tekrar bir bakarız. Evet. Artık böyle bu iş böyledir. Artık Ailesi giydir yani. Emre Bey. Al kim? Alışırsam arayabilirim öyle haftada. Girmek günün kolay günün. çıkmak imkansızdır bu dünyaya. Öyle olur inşallah. Bir noktadan sonra annenizin bileziklerini alıp şey yapacaksınız. <gülüyor> Lütfen beni yayına bağlayın. Bakın bilezikleri de getirdim falan. Başta bedava çünkü bu işten. Buyurun efendim. Ee, ne söyleyeyim <gülüyor> yani, <gülüyor> yani, şu, yani biraz da hani 30 yaşının verdiği tecrübeyle şunu söyleyeyim, yani soğuktan korunmak için. E Ayakları, beli ve de boynu mutlaka bir sarmak lazım. Yani buraları mutlaka bir... Ayakları ee... sarmak deyince hani boynunuzu sardınız. Hadi belinize de bir şey sardınız. Ona da bir şey demiyorum. Ayağınıza ne saracaksınız? Ayağınıza ne iki tane çorap giyebiliriz belki. Çift çorap. Tuplikey çorap. çorap mı diyorsunuz? <gülüyor> evet olabilir. Dübül çorap diye ekledik. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Rica ederim görüşmek üzere. Vay be duble çorap. <gülüyor> duble çorap konusunda eski ev arkadaşım Cem Vardar'ın çok güzel bir tekniği vardı. Yırtık çoraplarını yedi. ikisinin yırtığı hiçbir zaman aynı yere denk gelmez diye ne bir şey vardı. Ne Birisi kadar alttan erilmiş, biri topuktan erilmiş. Böylece ne oluyordu? Hem çift çorap giymiş oluyordu. <gülüyor> bir irançti başka bir irançıktı örtmüş de oluyordu. Evet dubl çorapla başladık sevgili dinleyiciler başka neler var? Belen ne sarabilir? Ya yani ne yapıyorsanız söyleyin canım şurada paylaşalım. Utanacak bir şey yok ya yani. ben işte açık açık söyledim t sokuyorum içime çok da rahat ediyor ne güzel dedem Bey beli koruyacaksın en başta. Günaydın efendim. Günaydın. Alo. Alo kimle görüşüyoruz efendim? Günaydın damla ben. Damla damla hoş geldiniz. Günaydın. Ya duyardığımız aramak geldi için ben çünkü bu konuyu gerçekten paylaşmam gerektiğini ve beni anlayacak biri olduğunu düşündüm. Kim birisine ee... mesaj mı veriyorsunuz yoksa biz <gülüyor> biz bende. <var mı? gülüyor> Hayır çok ya yani çok gerçekten çok gülüyordum buna. Ee, yaklaşık işte 2011 Ocak'ta İngilizce'den döndüm Londra'daydım 2 sene kadar. Hoş geldiniz ee, o... öncelikle. Çok oldu teşekkür ederim. Ee, orada erkekler yani genelde Türk erkekleri içlik yiyorlardı ciddi bir şekilde pantolonlarının içine yani bayanlar nerede anlayabiliyor çok... musunuz siz nereden içliğinde? gördünüz pantolonun içinde işlik olduğunu her yerde satılıyordu ya yani satılıyor olabilir mi? de yani belki de giymiyorlardır yani hep satılmadığı <gülüyor> için hep onlar vitrinlerde kalmışlar yani biliyordum canım etrafında e, Türk arkadaşlarım vardı tabii ki onlar yani size işliklerini <gülüyor> mi gösteriyorlardı <gülüyor> damla bak nasıl bu işliği aldım nasıl çok çok ayıp ama hayır hayır hayır öyle böyle bacak şey. yani bacak biliyorduk, yani biliyorduk. bacak ama bacak o... üstüne atınca mı belli oluyordu mesela evet oradan belli oluyordu <gülüyor> böyle değil mi kalın kalın durur öyle bir an evet, bir de böyle bir çorap bitiyor aa bir şey daha var adamın ten rengi bu kadar soluk olamayacağına ya bir kadın için itici bir şey mi sizce çok İşlik iyi, iğrenç bir şey yani ama, çok kötü. ama yani işe yaradığını söylüyorlar ama tabii adam şey, şey tabii ki işe yarıyordur bir şekilde adam çok yakışıklı ama hakikaten <gülüyor> hayallerinizdeki adam Böyle bir fark ediyorsunuz ki işlik giymiş böyle hatta pantolonundan sıyrılmış, bunu <gülüyor> da çorabının içine sokmuş. İçlik de değil pijama <gülüyor> giymiş. Şey böyle fanlasını falan da onun içine sokmuş böyle. Adam Ama demek tenzi... Ya üşüyor işte tek tek şeyi var adamın dezavantajı üşüyor olması yani. Evet <gülüyor> tabii canım, yapacak bir şey yok yani. İngilizler Öyle. giymiyor mu? Onlar onların alıştığını düşünüyorum ben. Yani cumartesi gece dışarı çıkarken bile kızlar hani ben oraya 50'le kim falan gibi gitmiştim. Donuyorum. Böyle hani üst üstte ne varsa giyiyorum Kızlar böyle cumartesi gecesi gece dışarı çıkacaklar. Üstlerinde sadece incecik bir elbise yani. Yani bir süre sonra alışıyorlar. Hani Siz alıştınız alışılıyor. mı? Damlan. Onlar giyiyorsa ben de giyeceğim ee, ince elbise Yok mi? Yok yok yok o kadar alışmadım. O kadar alışmadım. İki senede. bir sene daha kalsaydınız var ya tam alışacağını sıra bitti işte İngiltere B macerası. Büyük, büyük ihtimalle. Bir de e, ikinci fikir bu abimin fikri. Abim de sizin yaşlarınızda yine Ottü mezunu. Abiniz ee, kaç yaşında pardon? Yani 76 doğumlu. Tamam ama iyi yani bizim yaşlarımızdaymış o zaman da <gülüyor> abi. Çünkü <diyor>, abim kaç yaşında? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, şey çok uzun zamanlar bir şöyle bir teoris vardır. Ben de yeni alıştım ona bere şapka falan takar sürekli. Niye takıyorsun abi niye takıyorsun? Adam kel kaldı zaten kafa bir şey takmaktan. Onu tam Ondan... öyle açıklamasaydık ya yani kafaya bir şey <gülüyor> takmaktan kel kalınaydı. Ka öyle olmuş ama havalanmış Saçlar o yüzden dökülmüş. Abinizin evlenmiş, her dediğine inanmayın damlarım. Şey saçlar aslında benim acayip piska gibiydi ama yani kafaya bir şey <gülüyor> tip, hava alamadı ve ondan döküldü. Babanızın saçları nasıl? Onun, onun fena değil. Şöyle alınları açık. Alın, alın tarafları açık böyle. Tepesi değil de. Ha. Her neyse o, o şöyle söylüyor. Kafamızı sıcak tuttuğumuzda çünkü vücudumuzun e, bir, bir yani sıcaklığının çoğunu kafamızdan kaybediyormuşuz. Başımızdan kaybediyormuşuz. Orayı kapatırsak bütün işini hallolacağını hall fark ediyorum. Mühendisi değil mi abiniz? E, evet. Endüstri. Mühendis değil, tasarımcı. tasarımcı. Ama bayağı bir mühendislik dersi almış o. <gülüyor> en çok kafadan gittiğini başka türlü bilmesinin imkanı yok. Peki, çok teşekkürler Damla Hanım. İçlik ve kafayı korumak. İçlik evet, kafayı korumak. Peki kadınlar bir şey yapıyor mu Damla Hanım? Son bir şey soracağım da. Kadınların çok malzemesi var ya. Çok üşüyorsan tight giyersin. Aynen. Kiloklu, Kiloklu çorap, çorap giyersin. Kiloklu çorap ısıtıyor mu hakikaten? sitziyor ısıtıyor. bir de onların böyle termalleri falan var değişik enteresan bir şekilde. Öyle bir şey oldu bile. Bir de cidden bere çok işe yarıyor. Biz de takıyor takabiliriz. Takacağız, Biz, takabiliriz. takacağız. Bere takacağız. Takacağız ve taktıracağız. Peki çok teşekkürler efendim. <gülüyor> Görüşmek üzere. Teşekkürler. Hoşçakalın. Ben de bereye bir türlü sınavım. Ben de hiç sıram. Bazısının kafasında güzel duruyor da bizim kafalar da bir durmuyor ya. Ben de her türlüsünü aldım gün yani. Yani bankada bir tane o adamlar yüzünden bereden korktum. Böyle şey oluyor ya. Belli bir yaşın üstünde adamlar bere böyle bir toplanmış şey gibi oluyor. İbiş şapkası gibi oluyor. Bazısında öyle oluyor bazısında. Tamamen falan. geçirmiyor kafasına Aha, da. Anladım. Tepede tamam. böyle bir hani boşluk tamam, bırakılmış bir mi? şey ne de, neye benzetmek istediğimi az Anla çok anlamış. <gülüyor> <gülüyor> Tam adamı da şey durumuna düşürüyor. Değişik bir kafa. Yapısı. Ne kafası ne kafası ne Ama kafası. Ama kafayı korumak lazım ben fötürleri çıkaracağım. Fötür. Günaydın efendim. Günaydın merhaba. Merhaba, kimle görüşüyoruz? Yenel. Er. Yenel Hanım hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz? Soklarda mücadele edin. Şimdi binaya giriyorum. Ben de Yenel'e sığınıyorum ben. Çok güzel. Ama soksa binaya Binalara giriyorum. Girelim. Hava sıcaksa çıkıyorum. Dağlara çıkıyorum. Hava sıcaksa evet, da binaya girmek. Ahmet evinde bir sözüm söyledim. Binaya giriyorum. <gülüyor> Feda. Yanınızda bir adam var Yenel Hanım. O da güldü. Evet. Kız sıkıntı yarattı. Zıp zıp ben zıp diyecektim ya. Zıbın giyiyor musunuz İrem Hanım? Ya ben çok rahatsızlarım ama birkaç kez denedim. Hani Ege Bey'in dediği o tişörtü içe sokmak. O harika bir şey ama utanç kaynağı. E yere eğilince falan arkadaşlar biri o tişörtün üstte olduğunu görüntü. Hani onu bir görür mü acaba? Hep onunla yaşamak zor. O yüzden zıbın daha iyi yani. Zıbın zaten başka türlü giyilemeyeceği için şey. otomatik. Ne yapayım pantolonun üstünden mi çıt diye bir açıklaması da var. Ona. Bu zıbın <gülüyor> hep alttan çıt değil mi? Zıbın'ın başka yerden çıt var mı? Yok canım yok ya öyle tuttuğuyan tık olursa bilmiyorum yani bir moda haftasında olabilir bilmiyorum yani nerede Bu acaba? Zıbın peki e, çok satılan bir şey mi yoksa zıbın zıbın diye böyle dolaşmak mı lazım? Çok çok satılıyor canım. ya mesela biz Hı şimdi gitsek falan satılıyor şimdi. Gitsek yani bulabilir miyiz zıbın? Mesela bir yer, herhangi bir yerde var mı zıbın? Erkek zıbınım mı? Erzıp. Erzıp diye geçer. Doğru. <gülüyor> erzıp. var mı erzıp? Ya erkeklere zor olur ya yani bilmiyorum tercihler. Niye erkek... zor olacak canım? Allah Allah. Biri yeterince büyük bir zıbın verince içine girebilirim evet, yani, yani. çıt çıtını yaparken de biraz dikkatli oldun mu? Ya da çıt çıtını serbest bırakırım ya. Zıbın giymiş olmak için sırf. Ama işte o zaman alttan fırt diye fırtlıyor yukarı evet. doğru. O yüzden. Ha yukarı toplanır yani. diyorsunuz. bunun en evet, büyük özelliği. Toplanır. Peki İrem Hanım şık bir şey mi bu zıbın yoksa e, mecburi giyilen bir şey gibi mi yani... Yani... Bunlar mı? Mayo gibi, mayo gibi hoş durmuyor aslında yani güzel durmuyor. Peki bir evet. şey daha soralım. Hakikaten kilolu çoraplar sıcak tutuyor mu? Of belli gibi yani çok güzel gerçekten. Yani mi diyorsunuz ya o derece mi? Allah Allah ya. Çok iyi çok çok iyi tahmin edemezsiniz yani öyle. Ben yıllarca yani lisedeyken içimi eşofmanla gittim de <gülüyor> aklıma gelmedi o. Of o da pek bir kötü bir şey. Pijama daha <gülüyor> hafiftir aslında. Ya tabii bicama hafiftir. <gülüyor> Çay. Yani. Eşvapma çok, çok zor. Ama beden derslerinin olduğu gün de içime giyiyordum yani. Şu an bir soğuk kutu öyle bir. Peki. Neyse. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Bu arada benim davetiyem var. Teşekkür ederim. Ben etmek için aradım. Sağ olun. Çok sağ olun efendim. ne kadar. Hayırlı güzel. binalar diyoruz size oğlum. Sağ olun. Ya işte bir de eee çoraplar böyle ince yapılıyor. Ben yakın zamandan hatırlıyorum da içime pijama giydiğimde. O pantolonlar falan da kapanmıyor. O, orada bir toplanıyor, bir şeyler oluyor böyle. Ya tamam, o yüzden kilotlu o... çorap erkekler için o... yok mu böyle? Siyah mesela üstünde kuru kafalar falan olan. <gülüyor> Erkekse olmaz mı? Veya korsan resimleri? Ya bazı erkek çorapları bu takım elbiselerin altına giyilenden bahseden siyah çoraplar var. Evet. Ya, öyle ince oluyor ki bu kadınların hani şey çoraplarına benziyor. Tamam doğru. Ne işte... tane rengi çorap? Çora... Yok ten rengi değil o siyah oluyor. Siyah, evet, tamam. İnce kilotlu çorapları benziyor yani. Çok rahatsız oluyorum ben o adamlardan. Etini görmek istiyorum hemen paçasında. <gülüyor> Çünkü yukarı doğru devam ediyor olabilir. Belki şey bile vardır. Dicaret yeri mi? Dicaret yeri. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Özgün. Özgün Bey buyurun dinliyoruz sizi mücadele yönetenlerinizi. Ben şöyle bir yöntem buldum. Hmm, buldum derken daha araştırdım var mı yok mu bilmiyordum ama bu sabah arabaya bindiğimde de çok soğuk olması beni çok üzüyordu. Dedim Acaba uzaktan çalıştırılabilir mi bu arabalar? Niye yok? 21. yüzyılda niye var canım olur mu? Nerede var? Ee, benim... Ben niye görmüyorum? Aa benim e, ben Bilmiyorum. size şöyle söyleyeyim taa ağar arabalarda mı var yok. arabaların bazılarında var. Biz daha üniversite hazırlık zamanında bizim bir hocamız vardı. Yani arabasını dışarıdan çalıştırıp bize şov yaptığı şeyler var. Allah Allah. Aa, sen o yüzden mi uzun şey öğrenci kaldın? Onun etkisinden. Onun etkisi. Öyle öğretmen olur mu? Bakın çocuklar herkes cama yaklaşsın. Dersanede vallahi bir de. Ha dershanede. dersanede. Dersanede. Şimdi çocuk, isimler Herkes cama yani. yaklaşsın. Bakın. Güzel fikir. Var mıymış peki? Varmış takılabiliyormuş 115 liraymış 30 dakikada da takılıyormuş çok da süper oluyormuş. Aa, her arabaya da takılan bir şey miymiş Evet bu? öyleymiş ya yani manuel de bot boşta bırakmak gerekiyormuş çünkü sabah çalıştırınca gitmesin araba diye. Ha, mantıklı çözüşü. mantıklı. Çok güzel. Evet. Ee, bunu mu taktıracağız şimdi? Evet, galiba taktıracağız. Çünkü yani niye değil mi yani kaçıncı yüzyıla geldik hala? Ya kaçıncı yüzyıl demeyin biliyorsun sadece Ankara'nın yani. soğuğu yok daha yukarı taraflarda daha soğuk bölgeler var. Mesela. Evet tabii niye ya bütün araba, ya o kadar zor bir şey anlamadı. Yok zaten yani. yapıyorlardır canım orada bir bize her kadar yapabiliriz. Her arabada olsun artık. Yani uzaktan açılabilen her arabada Standart donanımında gerek, olsun de, diyorsunuz evet, yani. Evet yani çok zor bir şey değil ve müthiş lüks yani. Ve 115 yani. lira yani ne ki nelere verivermiş. Evet, ne yani. Arabanın içinde Aylar boyunca donacağın dakikalarla bir şey yaptığın zaman hiç, hiç, hiç bir hiç, şey. Şey. <gülüyor> şey. Peki çok teşekkürler efendim, görüşmek <gülüyor> üzere. İyi günler. Aslında bir de yani arabada sigara içenler için cema açtığında soğuk getirmeyecek bir sistem olması lazım. Soğukta en büyük sıkıntı bu. Oraya bir hava perdesi diyorsun diye ben Günaydın ya. efendim. Aa, günaydın. Kimle günaydın görüşüyoruz? Peki. Ben Selin, Belçerman'ın kız arkadaşı. <gülüyor> Merhaba, de Biz de o zaman size bundan sonra yani böyle kendinizi tanıtmanız uzun oluyor. Beleşçe Emre'nin kız arkadaşı senin diye. İsterseniz bahtsız <gülüyor> Selim diye. Bahtsız şey. Selim. Ah yavrum, ah Selincim, ah kurban olayım. Gitti de bula bula Beleşçe Emreyi buldu. Ne Abi, diyeyim yavrum? Bir genç kısmet. kızın başına gelebilecek en kötü şey. Öyle demeyin ya. Nasıl, nasıl diyelim? Biz oradan. bilmiyor muyuz o adamı? Bana Beleşçi Emre'yi savunma. Yok yok aslında özünde öyle değil gerçekten. Özünde çok bonkör. Valla. Evet, özünde gerçekten çok bonkör. Bir Stravinski'dan yüzük bile kaptım yani Veleslav'dan yani öyle. Onu siz yüzük... bir kontrol edin ben size söyleyeyim. Kim bilir <gülüyor> nereden gelmiştir o. Yani. Yok, yok yok, ikinci el falan değil. Gayet orijinal Stravinski'den alınmış bir yüzük. Hayır da böyle yüzüklere, müziklere başlanmış. Vallahi bilemiyorum. Onu benimle değil, kendisiyle görüşmeniz lazım. Bence <gülüyor> <gülüyor> öyleyse öyle yapalım o zaman. Evet <gülüyor> evet. Biz bu arada radyo olarak geçen hafta e, yüzük dağıtmıştık. Öyle mi? Yoksa mı? Ama yaptı. Altında yok. logo var mı? Evet, var var. İşte tamam. Bizim dağıttıklarımız. Tebrik ha. ediyoruz. Yine de satmayıp size vermiş. Bu bile çok ne kadar evet. güzel. Zaten yüzüklerin Tebim öbür gösterdi. tarafında da yazıyor ya parayla satılamaz diye. Ondan evet, satmamıştır. Evet. Peki Hüseyin Hanım, <gülüyor> evet, ne yapıyorsun evet. soğukla mücadele için? Vallahi ben e, sabahları, sabahları zencefil tozu, zerdeçal tozu bunları balla karıştırıp sütün içine koyuyorum ve her sabah içiyorum bunu. Alev alev mi oluyorsunuz sonra? Gerçekten öyle tovuktan e, şey yapıyormuş engelliyormuş bu yani şey hani üşümeyi, hasta olmayı, gri etki şey önlüyormuş. Ne yapacağız? Herkes adı, su, süt. E, tozunu ve zencefil tozunu balla karıştırıp sıcak sütün içine koyacaksınız. Ve şey, iyice karıştıracaksınız böyle dibine çökene kadar. Aha. İçeceksiniz onu her sabah. Nasıl tadı? Valla tadı gayet güzel. Biraz böyle acımsı bir tadı var ama yine de baharat falan seviyorsanız yani gayet iyi. Biraz da pekmez koyarsın tatlı gelsin diye. Bala tabii. karıştırdın yani, zaten yani. yani. Ha, bala evet. mı karıştırdınız süte mi karıştırdınız? Ball sütle, Balla süt. hepsini karıştırdık. Balla sütle ikisiyle yani hepsini beraber karıştırıyorsunuz. Ama asıl olarak zerdeçal ile zencefili bala karıştıracaksın Yani önemli bu, bu pehlivan yaklaşımı soğuklara karşı. Evet, evet. Bu biraz babaanne yöntemi ama gerçekten hiç seyrederim. Şey bir de nar çiçeği çayını her sabah yine içebilirsiniz. Bu aralar çok meşhur yine aktarlarda. Ben bizzat takip ediyorum. O da gayet etkili Siz oluyor. Siz galiba Şöyle aktarlardan falan. çıkmıyorsunuz. Vallahi seviyorum. Evet, evet. Gerçekten doğal yöntemlerle halletmeye çalışıyorum. İla her şey, şey mi? Evet. Emre gibi peki bir şeyler yapıyor musunuz? Emre'ciğim gel sen de bundan şey yap. Bundan <gülüyor> Emre iki hafta önce çok hastaydı. Evet. Ona da işte aktardan yine alıp içirdim. Ne, ne aldınız? Ayahtardan ne aldınız? Zencefil, zardaçal, nar Siz, çiçeği. Size başka bir şey mi? hayatınızı silin. <gülüyor> Üç kelimeyle özetler misiniz? Zencefil, zerdeçal, nar çiçeği. Nar çiçeği ve emre. Peki, evet. oğlan, nar çiçeğine biraz ayıp oldu ama olsun. olsun. Çok teşekkürler efendim. Evet. Görüşmek üzere. Gelsin. Sağ olun, hoşçakalın. hoşçakalın. O zaman son bir telefon alıp... ...ondan sonra reklama girelim. Bitkisel yöntemleri de atlamadan... Bizde her türlü şey Ne derler yönteme şey var Günaydın efendim Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi Işık Önal nasılsınız Teşekkürler Işık Bey böyle bir sesinizden Hiç bana bu soğuklar vız gelir gibi bir hava var Ne diyorsunuz Aslında çok üşürüm Üşüyorsunuz değil mi sizde Peki... Hayır üşürüm genelde üşürüm şu anda değil çok şükür Ama benim konum başka Biliyorsunuz konuda otomobil lafı geçtiği zaman dayanamıyorum. Tabii ki tabii ki. Bir iki kelam etmek ihtiyacı duyuyorum. Lütfen buyurun bu otomatik uzaktan ateşlemeli sistemden bahsetti Özgün Bey. Siz ne o, diyeceksiniz bu konuyla ilgili? Şöyle esas söylemek istediğim bir otomobilin otomatik vitesli olması lazım. Bu bir Çünkü... Genel kural olarak kışın el çekilmesine pek taraftar değildir teknik adamlar donma ihtimaline karşı. Dolayısıyla düz yerde park edilmiş bir aracın da boşta bırakılması düz yerde bile park edilse nerece, ne derecede riskli siz tahmin edin. Ben söyleyeyim çok riskli. Evet. E, eski jenerasyon arabalarda jikle çekmek falan gibi bir dert olduğu için zaten uygulanamaz. Yeni jenerasyon arabalar uzaktan çalıştırılabilir. Böyle bir donanım mevcut. Bir zamanlar benim tanıdığım bir başka ülkenin Türkiye'deki e, yabancı misyon temsilcisi güvenliği açısından bunu kullanıyordu ha, bomba koydular mı falan diye mi? evet her yerde yani neticede yine onun sayesinde hayatta kaldı hatırlarsınız belki 20 seneye yakın önce Çankaya civarında pazar yerinin önünde bir araç patlamıştı hmm. ve adamı ben tanıyordum Aa, Kendisi o, o şu anda çok iyi geçiremediğimiz sayısını. varsayılan ülkelerden birinin Türkiye temsilcilerinden biriydi. Peki efendim. Bu bizi hem soğuklardan hem de suiktaştan koruyor yani. <gülüyor> evet. Güvenlik açısından önemli ama dediğim gibi bu benzin fiyatlarıyla azıcık üşümek daha mı iyi olur? Siz düşünün. Ya odada, yani arabada diyorsunuz sonuçta şey mi? yatmıyor diyorsunuz. Benzin yatıyor diyorsunuz. Özellikle sabah ilk çalıştırmalarda devreye girip daha zengin bir karışım sağladığı için soğuk, soğuk donmuş yağı yarattığı rezistansı kırmak için biraz tüketimde fazla olur. Bunu yol giderek geçmek daha iyidir. Peki eee. efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Harikasınız. İyi yayınlar. Sa Mural esas buluyorum. siz harikasınız. Burada, e, teşekkür ediyoruz Işık Bey. Burada harika bir şey varsa o da sizsiniz. Çok sağ olun. Bir gün